Namaza başlarken, rükkeye giderken kalkınca ve secdeye varırken elleri kaldırmanın hükmü nedir? Şimdi şafii mezhebine göre namazın sünnetleri iki kısma ayrılır. Evet hocam. Birisi heyat dediğimiz sünnetler, diğeri de ebaz dediğimiz sünnetler. Heyat dediğimiz sünnetleri yaparsa sevap kazanır, namazı daha da ee, mükemmelleşir evet. ama yapılmazsa namazda bir eksiklik olmaz ve sehiv secdesi de gerekmez diğeri ise eb az dediğimiz sünnetlerdir Onları yapmadığı takdirde aynı hanefideki vacip gibi onların yapmadığı takdirde namaz eksik kalır ve sehiv secdesi yapılması icap eder mesela kunut okumak eb az sünnetlerdendir Evet. Aynen Hanefî'deki gibi bir kişi kunut duası okumazsa Sehvi süccesi gerekiyor ya evet. Şâfiî'de de gerekiyor. Ama bu namazda dediğiniz işte el kaldırma tekbiri alırken rükûa evet. giderken efendim kalkarken efendim yerden 3. rekata 2. reka 3. rekata kalkarken tahiyattan sonra yine el kaldırılıyor ya bunlarda ise bu hey'at sünnetlerindendir. Bunu yapmadığı takdirde namaz bozulmaz. Namazda bir eksiklik meydana gelmez. Yapılmadığı takdirde sehv secdesi gerekmez. Ama sünneti terk etmek de yakışmaz tabii. Evet. Mümkün evet. mertebe bunu da yerine getirmeye dikkat etsinler. Şafii evet, mezhebinden efendim. olan kardeşlerimiz.